Kör, adam. kör bir adamın alnına bir lamba takılması halinde, lamba ile birçok kimseler aydınlanmakla beraber, kör adam o ışıktan istifade edemez. Fen adamlarının inançsız kısmı da bu kör adama benzer. Bu sırrı anlamayanlar, kendilerinin ebedi saadetlerini garanti altına almışlar gibi bir eda ile, başta Edison olmak üzere birçok kimselere cennet parsellemekle meşgul oluyorlar. Evet, isabetsiz bakış. Felsefeciler bir kazığa bağlanmış on tane at ile karşılaşsalar, derhal atları tetkike, kazığı incelemeye ve iplerle meşgul olmaya başlarlar. Bu atları, bu kazığa kimin? Ve niçin bağladığı ise hiç hatırlarından geçmez. İşte güneş bir kazık, seyyareler birer at, cazibe ve dafiya kanunları ise birer ip mesabesindedir. Dinsiz felsefenin kainata ve ondaki hadisata bakış tarzının isabetsizliğine bu misalle bir derece bakılabilir. Kime itaat edilecek? Bir padişah başkasının askerlerini beslemez, silahlandırmaz ve barındırmaz o halde. Bu kainatın sahibi kim ise insanları da o terbi etmektedir. İnsanlar onun kuludur ve ona itaatlı mükelleftir. Cenab-ı Hakk'ın nimetleriyle beslenip başkasına veya bizzat nefsimize itaat edersek... Hesabımız çok çetin olur. Evet, beden ruh tenasubu. Koyun fil kadar olsaydı onu yatırıp kesemezdik. Hatta koyun kadar olsaydı ona binemezdik. Hizmetimize verilen sair hayvanatı da bunlara kıyas ettiğimizde, bu hayvanatın bedenlerinin bir cihette kendi ruhlarına münasip tarzda, Diğer bir cihette de bizim istifademize muvafık bir şekilde yaratıldığını bedahetle görürüz. Evet, orada para eden. Ahirette altın ve gümüş para etmiyor. Oraya, orada para edecek şeyleri götürmemiz lazımdır. ...kabir alemine göçen zatların ruhaniyatları... ...bizim dünyevi değil... ...ukrevi mallara müşteri olmamızı arzu ediyorlar. Ve aksini divanelik biliyorlar. Ahirete vesile olan dünyevi mallar... ...ve işler bahsimizden hariçtir. Evet, sütü yaratan kim? Hindistan cevizinin ağacı toprak yiyor süt veriyor. Koyun ise ot ok yiyip süt veriyor. Bir valide faraza et yiyip süt veriyor. Demek ki bunların her biri birer sebeptir. Sütü yaratan ise ancak Rezzak-ı Zülcelal var. Evet. Hangi şefkatle? Cansız bir şeyin şefkati olamayacağı ...herkesçe kabul edilen... ...bedihi bir hakikattır... ...o oh! halde. Güneş... ...hangi şefkatle bizi ışığından... ...ve ısısından istifade ettiriyor. Deniz hangi şefkatle... ...balıkları besleyip bize takdim ediyor. Toprak... ...hangi şefkatle nebatatı büyütüp... ...bizlere uzatıyor. Diğer taraftan... ...mide hangi şefkatle... ...yediğimiz gıdaları... ...hazmettiriyor. Hava hangi şefkatle... Kanımızı temizliyor. Kan damarları hangi şefkatle hücrelerimize erzak taşıyor? Bu cansız ve şuursuz şeylerin hiçbirine şefkat atfedilemeyeceğine ve gözümüz önündeki bu şefkatta da edilemeyeceğine göre bunlar Rabbimizin geniş rahmetine, hudutsuz keremine, aynı darlık, ...ediyorlar demektir.